Miraç Kandili Duası Ey çaresizler çaresi Rabbim! Şu mübarek gece hürmetine bizleri bağışla. Önümüzde tuzak, arkamızda tuzak, uğrayıp geçtiğimiz her yerde nefis, şeytan ve aynı takımdan binlerce ifrit ağını germiş av bekliyor. Yol boyu yüzlerce fitne ocağı ve isi dumanı gelip, sinelerimize oturuyor İnayetine ihtiyacımız açık çaresizliğimiz her halimizden belli bizleri yara bere almadan hedefe ancak sen ulaştırabilir ve bugüne kadar kırılmış ruh dünyamızı da ancak sen tamir edebilirsin İçimizi sana döküyor kusurlarımızı sana açıyor ve bize yeniden insan olma yollarını göstermeli diliyoruz ya Rabbi bütün direklerimizi kabul buyur ve bunları kabulünü vicdanlarımızda duyur. Aç ve yalnızlıkla tir tir titreyen kalplerimizi iman ve itminanla doyur. Yıllar var ki hep yollardayız. Ufkumuz gam ve kederle tülleniyor. Sen bizlere çıkar yol lütfeyle Ya Rabbi. Akıllarımızı inhiraf ve süçmelerden, nefislerimize cismaniliğin baskılarından, Gönüllerimizi de heva ve heveslerin öldürücü oklarından ziyanet eyle. Senin yolunda yürüyor gibi görünüp, senden uzaklaşmak, kurbet atmosferinde iç içe firkat yaşamak, hep rızadan söz edip gazap arkasından koşmak ne acıdır. Sen bizi kazanç yolu sanılan bu tür haybet vadelerinde ömür tüketmekten muhafaza buyur Ya Rabbi. Ya Rabbi, müsaade buyur, biz de geldik diyelim. Geldik ve sana, yolların amansızlığını, nefis ve şeytan ve hevanın imansızlığını, bizim de dermansızlığımızı şikayet ediyoruz. Sen bizleri nefsin ve şeytanın şerrinden muhafaza buyur Ya Rabbi. Bizleri büyük küçük hatalardan, günahlardan ve emirlerine karşı isyan kokan, Tavır ve davranışlardan arındır. Kalplerimizi gösterişten ve ikiyüzlülükten muhafaza buyur Ya Rabbi. Her hal ve tavramızı rızan istikametinde eyle. Ey talihsizlerin sığınığı, ey yolda kalmışların yol göstereni. Şimdiye kadar gelip senin kapında ihtiyaç ihsar edenlerden boş dönen hiç olmamış. Hiçbir pişman da o kapıdan kovulmamıştır dua edenlere cevap veren sen, ızdırapları dindirip ihtiyaçları gideren sen, devrilenleri kaldırıp doğrultan sen, çatlayıp kırılanları, sarıp sarmalayıp tedavi eden de sen, Ya Rabbi, elimizden tut, dostlarının yüzüne baktığın gibi, bize de rahmetinlette vecühte bulun, iç dünyamızı varlığının ziyasıyla nurlandır, eşiğine baş koymuş, Kapının şu sadık kullarını yalnız bırakma. Bu mukaddes miraç gecesinde bizleri de bağışla. Efendimiz Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem, mualla aile efradına ve bütün ashab-ı güzinine salatu selam ederek bunları senden dileniyoruz. Dualarımızı kabul buyur ya Rabbi. Amin, amin, amin. Dide-i rahmete manzur Ulu bir turidi o Hasaben hem neseben silsile nuridi o Ey Kemal En yüce ahlak ile meftulidi o Söyledi. Badisava, söyle hüseyni nerede kurratul ayn-ı resulü's nerede